her halktan, oymaktan, dilden, ulustan insan 3,5 gün cesetlerini seyredecek. Cesetlerinin mezara konulmasına izin vermeyecekler. Yeryüzünde yaşayanlar, onların bu durumuna sevinip bayram edecek. Birbirlerine armağanlar gönderecekler. Çünkü bu iki peygamber, yeryüzünde yaşayanlara çok eziyet etmişti. 3,5 gün sonra iki peygamber,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 Dehşete kapılıp gökteki Tanrı'yı yücelttiler. İkinci vay geçti. İşte üçüncü vay tez geliyor. Yedinci melek borazanını çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu. Dünyanın egemenliği Rabbimizin ve Mesih'inin oldu. O sonsuzlara dek egemenlik sürecek. Tanrı'nın önünde tahtlarında oturan 24 dört ihtiyar yüzüstü yere kapandı. Tanrı'ya tapınarak şöyle dediler Her şeye gücü yeten Var olan Var olmuş olan Rab Tanrı Sana şükrediyoruz Çünkü Büyük gücünü kuşanıp Egemenlik sürmeye başladın Uluslar Gazaba gelmişlerdi Şimdi ise senin gazabın Üzerlerine geldi Ölüleri yargılamak Kulların olan peygamberleri Kutsalları Küçük olsun, büyük olsun, senin adından korkanları ödüllendirmek ve yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek zamanı da geldi. Ardından Tanrı'nın gökteki tapınağı açıldı. Tapınakta onun antlaşma sandığı göründü. O anda şimşekler çaktı, uğultular gök gürlemeleri işitildi. Yer sarsıldı, şiddetli bir dolu fırtınası koptu.